Beş vakit namaz. Namaz Allahü Teala'nın emridir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de yüzden çok yerde namazı kılınız buyurmaktadır. Akıllı olan ve büro çağına giren her Müslümanın her gün beş kere namaz kılması Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Rum suresi 17. ve 18. ayet-i kerimelerinde mealen Akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler Allahü Teala içindir. buyruldu. Bakara Suresi 239. ayetinde mealen namazları ve İkindi namazını koruyun. Yani, namazları devamlı kılın, buyuruldu. Ayet-i Kerime'de geçen, tesbih ve hamdin, namaz demek olduğu, tefsir kitaplarında bildirilmiştir. Hud Suresi 114. ayetinde mealen, gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindi vakitlerinde, ve geceye yakın, Üç vakitte, akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde, gereği üzere namaz kıl. Doğrusu bu hasenat, beş vakit namazın sevabı, küçük günahları mahveder. Bu, ibretle düşünenlere bir nasihattir, buyruluyor. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala kullarına her gün beş kere namaz kılmayı farz etti. Güzel abdest alıp bu 5 namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allahü Teala af ve mağfiret eder. 5 vakit namaz 40 rekat eder. Bunlardan 17 rekatı farzdır. Üç rekatı vaciptir yirmi rekâtı da sünnettir. Şöyle ki, 1- Sabah namazı. 4 rekattir. Önce iki rekat sünneti, sonra iki rekâtta farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vâcib diyenler de vardır. 2- Öğle namazı. 10 rekâttir. Önce dört rekat ilk sünneti, sonra dört rekat farzı, Farzdan sonra da iki rekat, son sünneti kılınır. İkindi namazı, sekiz rekattır. Önce dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı kılınır. 4- Akşam namazı, beş rekattır. Önce üç rekat farzı, sonra iki rekat sünneti kılınır. 5- Yatsı namazı, on üç rekattır. Önce dört rekât sünneti, sonra dört rekât farzı, sonra iki rekât son sünneti, bundan sonra da üç rekât vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının ilk sünnetleri gayri müekkededir. Bunların ikinci rekâtlarında otururken, اَتَّهِيَّةُ'den sonra اللّٰهُمَّ سَلِّ ve sonra اللّٰهُمَّ بَارِكُ duaları,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 Bu müstehap namazları, son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rekât namaza durunca, diğer rekâtler, ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekât ise, selam verinceye kadar devam eder. Çift rekatlerde ikinci secdeden sonra oturulur. Her bir rekâtte, namazın farzları, vâcipleri, sünnetleri, Müfsitleri ve mekruhları vardır. İlerki sayfelerde bunları Hanefi mezhebine göre bildireceğiz.